1040, numaralı konu, Hazreti Peygamberin, Hudeybiye dönüşünde kendisini mağfiret ve fetih ile müjdeleyen ayetin inmesine duyduğu sevinç, evet, Hazreti Peygamber'e Hudeybiye dönüşünde Fetih suresinin ikinci ayeti indi, Hazreti Peygamber sahabilere hitaben, benim üzerime bu gece bir ayet inmiştir ki, yeryüzündeki bütün servetlerden daha sevimli gelir bana, dedi, sonra da ayeti okudu, sahabiler, gözün aydın olsun, ey Allah'ın peygamberi, Allah senin hakkındaki icraatını haber vermiş, açıklamıştır, acaba bizim hakkımızda ne yapacaktır, dediler, bunun üzerine Fetih suresinin 5. ayeti indi.